terem Müslümanlar Kur'an mucizül beyan Allah'ın kelamı olarak beşer arasında bu sıfatı ilahi izafi yönüyle zuhur edince bizim okuduğumuz terdat ettiğimiz ezberlediğimiz ahkamını anlamaya çalıştığımız kitap halinde görünür tezahür eder işte bu ilahi kelam menşi itibariyle Allah'ın kadim olan kelam sıfatına dayaldır. Allah kıyamete kadar hüküm ferma olsun diye göndermiştir. Ve gönderirken de arkasından bunu muhafaza edeceğini himaye ve siyanetini kendi üzerine almıştır. Dünya kafir dolu olsa ve herkes kendi sahasındaki imkanlarla Kur'an-ı Beyana karşı çıksa, Allah'ın tevfik ve inayetiyle, onun tertemiz havasına mahvit olan gönüller, Allah'ın inayet ve ilhamıyla, Kur'an'ı neşredecek, ezelden gelen o kelamın ebede gitmesini temin edeceklerdir. Kur'an tek kelime ile teminat altındadır. O park damene kimse elini süremeyecek, o şemayı kimse söndüremeyecektir. Cahiliye devrinin kefere ve feceresi bütün himmetleriyle uğraştıkları halde bir şey yapamamışlardı. Ona nazire yapmak isteyenlerden, ona sihir alameti diyenlere kadar, ondan kahin sözüdür diyenlere kadar bir sürü kafir ona gölge düşürmek. Onu gönüllerden silmek için her türlü gayrete başvurdular. Her türlü fırsatı değerlendirdiler. Her türlü imkanla ortaya çıktılar. Fakat ona bir şey yapamadılar. Allah'ın yaktığı bu şema yandı, yaktı onları ve bütün alemi aydınlattı. Daha sonraki kafirler himmetlerini ona nazire yapmaya sarf ettiler. Kur'an'ın bir eşini getirebilir miyiz diye uğraştılar. Heyhat, Kur'an saadet aslında meydan okuduğu gibi herkes eli, kolu, kanadı kırık hale geliyordu onun karşısında. Söylenen sözler maskara durumunda oluyordu. Sahiplerini küçük düşürüyordu Kur'an-ı Mucizül üstün ifadesi karşısında. Ne büyük şair mariler, ne mütenebbiler, ne de Avrupa'nın kafir, kasıtlı kafirleri, hiçbirisi Kur'an-ı Mucizül en kısa en küçük suresine Nasire yapamadılar. Hatta bazıları böyle bir şeye cesaret etmeyi dahi akıllarından geçirmediler. 20. asırda Kur'an'ın mu'cizül beyanını söndürmek için hususiyle Avrupa'daki müsteşlikler bütün himmetlerini sarf etmektedirler. Alemi İslam'da kurdukları misyonlarıyla çalışmakta ve Kur'an-ı Kerim'de haşa kendilerine göre sözde buldukları büf noktaları ele âleme işâ etmekte, neşretmektedirler. Üniversitelerde bir kısım kafir talebelerin ağzında Kur'an-ı Kerim'in bir kısım noktalarının tenkiti işte buradan gelmektedir. Şark ilimlerinde ihtisas yapan, Arap-Fars dili üzerinde ihtisas yapan ve böylece Kur'an ilimlerine sözde vukuf beyda etmiş görünen bu müsteşlikler bugün bütün himmetleri Kur'an'ı Muğzül Beyana gölge düşürmek, onu efkar ve kalplerden silmektir. Bununla beraber siz de görüyorsunuz ki gün geçtikçe Kur'an kuvvet kazanıyor. Gün geçtikçe kuvvet Kur'an-ı Kerim inkişaf ediyor. Gün geçtikçe onun hakikatleri bütün tazeliğiyle, taravetiyle, gönüllerde rüssu buluyor. Artık bir gün gelecek inşallah pek çokları bugünden de artık onu anlamışlardır katiyen kanaat getirecekler ki, yeryüzünde sözlerin üstünde söylenecek söz Kur'an'dır. Onun yanında atılan taş baş yarar. kainat mescidinde o okunurken bütün insanların sus susması iktiza eder. Ona ister müsteşlik, şarkıyattaki ihtisasıyla, dehasıyla, gücüyle, kuvvetiyle eruz etmeye çalışsın, İsterse yerli, yabancı bir kısım kafirler, onun tercümesini Arapçası yerine koymak suretiyle bu kasitte bulunsunlar. Tercümesini koyalım da ne olduğu belli olsun desinler. Ve isterse bir kısım ahmaklar, Kur'an-ı Kerim'in maalini Kur'an-ı Kerim'in yerine koyup sağda solda satsınlar, ahmak dostlar! Kur'an-ı Kerim'e bir kubar konmayacaktır, onun yüzüne hicap ve perde olmayacaktır, o her gün biraz daha inkişaf edecek. Eğer içteki ahmak dostların gayreti, eğer dıştaki kâfirlerin müsteşriklerin ve tercümecilerin gayreti hepsi Allah'ın tevfik ve inayetiyle akım kalacaktır. Her gün o değişik rengiyle, cazibedar ayrı bir keyfiyetiyle, izah edilen ayrı mucizevi bir yönüyle tertemiz gönüllerde maket buluyor. Her gün bir sürü kuvvetli omuz onun altına giriyor. Her gün binlerce insan onu ezberliyor. Camilerde, sahili yerlerde birdizeban ediyor. Böyle bir kitap ezelden geldiği gibi ebede gidecektir. Böyle bir kitabın önüne çıkan, buna kasıt yapmak isteyen kendisi telef olacaktır. Siz de görüyorsunuz ki Kur'an ortada olduğu gibi durmaktadır. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ve لَهُ لَحَافِظُونَ Allah kemal-i azametle ferman ediyor. O Kur'an'ı peyderpey biz indirdik, ceste ceste gönüllere biz sakdim ettik, onun muhafızı biziz, onu koruyacağız diyor Allah Celle Celaluhu. Siz cahiliye devrinin kafirinden, 20. asrın müsteşrikine ve müşrikine kadar, ahmak mütercime kadar, alcıya kadar, hepsini Kur'an'a kast eden eli mızraklı düşmanlar olarak da edin ve sonra bu fermanı i kulak verin. Kur'an'ı biz indirdik, onu biz muhafaza edeceğiz. Herkesin kolu kanadı kırık kalacak, bu mevzuda bütün gayretleri akim kalacak. O ise hüküm ferma olacaktır. Allah ferman ediyor. Fermanı nasıl doğru? Fasadakallahul <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> azîm. Doğru sözü Allah söyler Celle Celaluhu. Bu mevzuda ferman da yine onundur. sözde onundur. Kur'an-ı mucizül beyanı himaye ve siyanet edeceği, muhafaza edeceği vaat etmişse vaat edecektir. Şimdiye kadar muhafaza ettiği gibi, kıyamete kadar da muhafaza edecektir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. <gülüyor> Tercüme ile maalle mevzuun alakası yoktu. Münasebet geldiği için arz ettim. Tercüme ve maal meselesine gelince, bu mevzudaki kasıtlı kafirlerin... Gayretlerini gayretlerinin iç yüzünü ve bu kasıtlı kâfirlerin gayretlerine kapılarak bir kısım maaller, tercümeler yazan ahmak dostların gayretlerinin de müminleri nereye götürmek istediğini arz edeceğim ama orada arz edeceğim inşallahü teala. Ela inna ahsana'l kelamü ve a'la'n nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kema kâlellahu tebaraka ve teala fi'l <gülüyor> kelam. <gülüyor> وَإِذَا قُرِئَ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ